277, numaralı konu, Ebu Cehil'in Hazreti Peygamber'e eziyet etmesi ve Hamza'nın da bundan dolayı öfkelenmesi, evet, Ebu Cehil, Safa'nın yanında Peygamber'le karşılaştı, Peygamber'e eziyet etti, Hamza da av meraklısıydı, o gün de avlanıyordu, manzarayı gören hanımı avdan dönünce Hamza'ya, ey Eba Umare, keşke bugün Ebu Cehil'in yeğeninin başına neler getirdiğini görseydin, dedi, bunun üzerine Hamza öfkelendi, evine girmeden geri döndü, boynunda yayı olduğu halde mescide yürüdü. Kureyş meclislerinin birinde Ebu Cehil'in oturduğunu görünce, bir şey söylemeden yayını kafasına indirdi, Kureyş'ten bazı kimseler ayağa kalkarak Hamza'yı Ebu Cehil'den uzaklaştırdılar, Hamza, benim dinim Muhammed'in dinidir, ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür, Allah'a yemin ederim ki, ben artık bundan dönmeyeceğim, eğer siz doğru iseniz, geliniz, beni bu işten çeviriniz, dedi, Hamza Müslüman olduğu zaman Hazreti Peygamber onunla izzete kavuştu, Müslümanlar yardımcı bulundu. Buldular. Kureyşliler artık korkmaya başladı, çünkü Hamza'nın Hazreti Peygamber'i koruyacak güçte olduğunu biliyorlardı.